dergiyle bitirelim. Neyse, bu defa da geçen de Fatih horumu kıramadık, bu defa da Yahya'yı kıramayacağız. Şimdi ondan isteyeceğim reklam parasını. Derginin namaz, Müslümanın namaz, Müslümanın kimliği namaz. Yani bu sayı gerçekten çok güzel oldu. Allah razı olsun arkadaşlarımızdan çok da iyi çalışıyorlar. Şimdi bunların böyle gayretleri olunca tabii biz de şey yapıyorlar, heyecana getiriyorlar. Çok güzel şeyler var. Yani mesela, ana dilde iba namaz kılınır mı, kılınmaz mı? Ondan sonra mesela burada Ali Rıza Demircan'ın Kur'an aydınlığında namaz şeyi var. Efendim Zeki Bayraktar'ın Kur'an Kur içinde resimli namaz hocası aramak diyor falan böyle. Bir de şey var, e ee, bizim mesela Fehmi'nin de yazdığı Allah'ın bilmesiyle ilgili bir şey var. Allah'ın bilgisiyle ilgili gayet güzel bir yazı yazmış yani maşallah. Ve bir de şey var tabi biliyorsunuz Yahudilerin beş vakit namazı kıldığına dair namazın bütün rükunlerini yerine getirdiğine dair resimli olarak bir bölüm de var. O bakımdan yani ben olsam alırım sizi bilmem. <gülüyor> Evet bak şimdi tekrar söyleyeyim. Bir, bir adam vefat etmiş. Mezar mezar taşına yazmışlar. Şi yaz, yazdırmış. Şimdi inandınız mı diye. Evet. Çünkü adamın hasta olduğuna kimse inanmamış. <gülüyor> şimdi galiba bir gün de biz Süleymaniye'nin Süleymaniye, kapı Süleymaniye Vakfının kapısına yazacağız. Şimdi inandınız mı diye. Evet. Peki hadi Allah yardımcınız olsun.